Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz Sevgili dinleyicilerimiz, Sanat ve Sanatçılar başlıklı programımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz bu programımız edebiyattan müziğe, operadan dansa, sinemadan tiyatroya e, uzanan bir program. Ve bu alanın e, kendince e, yoğun emek vermiş sanatçılarını e, davet ediyoruz. Şimdi bugünkü konuğum e, Mehmet Ezici, e, Yeşil Çam'a e, yüzü aşkın film yapmış, bu sektörün içinde e, yıllarca çalışmış, emek vermiş, ürünler ortaya koymuş e, bir yönetmen. Aynı zamanda sinema oyuncusu e, ve e, senaryo yazarı. Ee, sevgili benim de 40 yıllık arkadaşımdır. Sevgili Mehmet Ece, hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi şeyden başlayalım istersen. Yani biz 40 yıldır tabii ki bunun sohbetini derin derin yaptık ama... ...dinleyicilerimiz için elbette ki şu soruyla başlayalım. Bu sinema nasıl başladı? Şimdi sinema şöyle başladı. Senin de hemen hemen farkında olduğun kadarıyla... ...1968 yılında Eminönü Halk evinde amatör tiyatro çalışması yaparken... Bu fason filmler yapan yani birinci sınıf firmalara fason film yapan ikinci kademe bir e, şirketin hem sahibi hem rejüsörü hem e, her şeyi olan bir evet. bey ağabey tanıştık. Adı Kayhan Arıkan. E, sinemaya da birkaç film yönetmen olarak yapmış bir abimizdi. O zaman da bir kovboy modası vardı. Kovboy evet. filmleri vardı. Bunlar beni bu filmde oynatmak evet. istediler. Eminönü Halk Evinde provaları izlemişlerdi. Duvarların ötesini prova ediyorduk. Evet. O provalar sırasında tesadüf Eminönü Halk Evine gelen Kayahan Bey illa oyna, oynar mısın? girelim dedik. Şimdi ikinci kademe bir firma olduğu için elemanları çok kısıtlı. İşte reji asistanları rahatsızlanınca yerine gelecek kimseler yok. yok bilmem evet. ne falan filan. Şimdi biz rol yapmaya başladık, oynadık. İşte denelbiseler falan diktirdiler. Kovboy şapkaları, bilmem ne falan filan. Başladık Soğanlı köyüne gittik falan. Hatta o filmde yaralanmışımdır. Ee, düşüp ahşap bir binanın üstünden atlıyoruz bilmem ne falan filan öyle bir şeyler var. İşte asistan rahatsızlandı. Abi dedi ya senin e, ses tonan şey bir de oynayarak. Süfle verebiliyorsun Şu süfleleri ne olursun Sen olmadığın rolün olmadığı yerde sen ver Tamam e Başlangıç o başlangıç Bugüne kadar geldik şöyle oldu En az 150 filmde ben reji yaptım Hem oyunculuk yapıyorum evet, bazen evet. Hem reji yapıyorum Tabii bunlar ayrı ayrı da olabiliyor İkisi birden de olabiliyor bazen evet, evet. Biz başladık reji asistanını yapıyorum En az 150 film falan yapmışımdır reji olarak Çalışmışımdır e Çalışmadığımda adam kalmadı Sonra 1984 yılında şimdi bizde bir şey var. Hocalar bize eskiden el verirdi. Evet, evet. Onlar el vermeden bizim sörlük yapabilmemiz mümkün değildi. Evet. Zaten öyle bir e, terbiye, öyle bir e, sıkı aynı Muhsin Ertuğrul disiplini gibi disiplin vardı ki rejissörün karşısında el pençe divan duruyoruz. Hepimiz e, istersen ee, artık reji yapabilecek güce gel, mecbursun, rejisör ne derse o olur. Doğrusu da bu ama, çok güzel. Öyle bir disiplin var, yani bir Muhsin Ertuğrul disiplini orada gördüm diyebilirim. İki, yine böyle fason firmalardan birisi beni çağırdı. Bu dedi, bir film çekeceğiz, evet. Bizim dedi, A kadrosu film yapmaya gücümüz yetmiyor, B kadrosu yapacağız ama... Senin eminiz ki A kadrosu gibi film çekme, çekebileceğine e, bunun yönetmenliğini size yap dedi. Ben de dedim ki hocama sorun. O zaman da son çalıştığım işte ben yaklaşık bir ton Melih Gülgen'den efendime söyleyeyim Atif Yılmaz'a. Atif Yılmaz'dan e, koca Kafan Nuri derler bize şehir tiyatrolarında da oyuncudur kendisi. E, Osman Nuri Ergün var. Evet. Osman Nuri Ergün'e, Yılmaz Atadeniz'den Mehmet Dinler'e. Ben de Mehmet Dinler'in yanında çalışıyorum. Mehmet Dinler'le Ölmeyen Arkadaşlık diye bir film çekiyoruz. Dedi ki sana bir reji teklifi gelmişti, onunla da görüşmüşler evet, demek evet, ki. Evet. Sana bir reji teklifi gelmiş dedi. Evet hocam, sakın beni arayıp buldun filan zannetmeyin. Ee, onlar beni buldular, teklif ettiler ama ben size sormalarını söyledim dedi. Arkadaş dedi sen zaten birkaçtır benim hatamı görüp bir şeyler söylüyorsun. <gülüyor> sen galiba reisör oldun dedi. Sen yolun açık olsun dedi. İyi güzel bravo bravo. Ve biz el aldık. Yaklaşık 37 film yönetmendik yaptım galiba ben şimdiye kadar. Ha, bir 50 küsur filmde de oynadım. Bir 20 küsur filmde senaryosunu yazdım bu belli, e, Yani sinemaya e, bayağı filmler kazandırdık. E, sinemanın bir yapısı var. Sinema para demek. Yani Tabii. para olmadan sinemanın olması mümkün çok değil. Masraflı bir iş. Masraflı. Çok, çok masraflı bir iş. Fakat e, benim elimde işte e, şöyle 3-5... Parayı bir arada gördün ben Bende bir deli cesaretim var. Ne var? Hemen ben yapımcılık da yap yaparım deyip atlayıp yapımcılık da yaptım. Bir on filmde yani gene ya oynadığım bir filmdir ya yönetmenliğini yaptığım bir filmdir ama evet, evet. bir on filmde yapımcılık yaptım. Kendi firma kurduk bilmem. Hatta iki tane firmayı, iki, üç tane firmayı da çürüttük gitti. Ee, Bizde işler şöyle bir filmden kazanırsın. Arkasından üç tane film çekersin, yatar. <gülüyor> Yatınca o paraların hepsini harcarsın, gene elde kalır sıfır. Tabii riskli bir iş, ya. pahalı risk Yani e, fakat öyle bir film olur ki bir bakarsın seni kurtarır, 10 e, filmlik sermaye eline geçer. Yani şu, şimdiki anlamda söyleyeyim, bugün 5 e, milyon seyirci yaptı Recep Vedik. Tahmin ediyorum Türkiye şartlarına göre en az... ...bin film çekilebilir bu parayla. Değil mi? Evet. Ee, ama parayı geri bu alana döndürüyorlar mı... ...döndürmüyorlar mı onu da bilmiyorum. Ben sinemadan kazandığım paraların... ...hepsini tekrar sinemada yedim kardeşim. Evet. Yani e, bir türlü... ...parayı bir kenara koyup da başka bir ev... ...bilmem ne falan filan... E, ...ne bileyim bir gayrimenkulüm olsun... ...filan sevdasına tutulmadık. Biliyorum biliyorum. Hatta Mehmet Dinler Hocam da bir gün... ...4. Levent'te ev alacak... Ya dedi ben bu dedi evi alacağım filan dedi. Ya hocam bunu alacağım parayı iki tane üç tane film çekeriz bırak sen şimdi <gülüyor> bu evi alma filan dedik. Fakat ben dedi alacağım kardeşim. Sonra baktım ki çok kararlı al hocam dedim. Şimdi hocanın evi var benimki yok bak diyor eşek <gülüyor> Ben sana zamanında söyledim yani o kadar para geldi elinden. Hatta bu son filmde de hem bana maddi manevi yardımcı oldu. Biliyorum, Bundan biliyorum. sen de yakından evet, evet. biliyorsun. Sağ işte bizim çektiğimiz filmlerden iki günlük hürriyet var. Ben bir de şey yapıyorum bu filmlerde. Kendi özgün senaryolarımı çekiyorum. Yani bir gazete küpüründen esinlenip bir senaryo oluşturuyorum. Ve onu film yapıyorum. Veya bir arkadaşımın durumundan bir film yapıyorum. İşte Ülkü Ayvaz arkadaşımın da. Hayatından esinlenip yaptığım Manyak diye bir film vardı. <gülüyor> ee, Bahar Üstanla hem başrolü oynamıştım hem de yönetmenliğini falan da yaptım. Senaryosunu da yazdım. Ee, o zamanın devrinde iyi iş yapan filmlerden biriydi. Ee, ve de iyi para kazandı kazandık o filmin. Ee, ...senin de hayatından yararlandığımız noktalar oldu. E, güzel ya şereftir bizim e. için. Bu film galiba yurt dışında da e, gösterime girmiş diye girmiş miydi öyle hatırlıyorum sanki. Şimdi bu evet. film ne yazık ki biz şimdi Almanya ve e, şeyi satıyoruz Avrupa haklarını satıyoruz. Evet. Yani o video hakları vardı o devirde. Şimdi video haklarını satıyorsun ama bizim vatandaşımız öyle kurnaz, öyle hüskü açı ki film Kanada'dan çıkabiliyor başka yerden çıkabiliyor. Evet, çıkar. Bizde bir kovboy Ahmet vardı. Bu ar direktör aslında. Bu hamam böceklerinin üstüne akrep yapıştırıp yürüten adam. <gülüyor> kovboy kasabası kuran adam. Ahmet sert. Şimdi o son zamanlarda bir Japon bu Sony e, firmasının sahibinin kızından e, evli gibi arkadaş oldu. Yani evli olmasına rağmen, yaşlı olmasına rağmen ve kız bunun hayatına bir girdi, pir girdi. Bir bakıyoruz İspanya'da geziyor, bir bakıyoruz Japonya'da geziyor, bir bakıyoruz bilmem nerede geziyor. Bana dedi ki senin filmin Japonya'da oynadı. Japonca altyazılı kaseti getirdi, bana teslim <gülüyor> etti. Manyak <gülüyor> filmin Japonca altyazılı <gülüyor> <gülüyor> kaseti var. Ama ben ben satmış değilim Japonya'ya. Yani <gülüyor> tabii, Para yok yani. O yok dolaşıyor. ama işte biz o Avrupa haklarını sattığımız zaman herifler oraya bir cümle mi ilave tabii, ediyorlar? Tabii, ne ediyorlar? So e, yaptığımız anlaşmaya Film her tarafa satıyorlar. Yani bizim sattığımız bir şey yok. Şimdi bu son zamanlarda da ben bu e, internete 20 bin sayfa kadar düşen bir şişme kadın hikayesi. Evet. Bunu da ben bir e, gazeteden bu bir Suudi Arabistan'da yaşanmış bir olay efendim işte bir şişme kadınla ilişki kuran bir adamın kafasını ve ...cinsel organını kılıçla kesmek suretiyle idam ediyorlar. Dedim ki ya bu hikaye bütün Orta Doğu ülkelerini ilgilendiriyor. Evet. Evrensel bir yapısı var. Bizim bizi de ilgilendiriyor. Almanya'yı da ilgilendiriyor. Avrupa'yı da ilgilendiriyor. Çünkü Avrupa'da seks malzemeler yapıyorlar. Bir ton seks shoplar var. Kime satıyorlar? Orta Doğu ülkelerine satıyorlar. Bu şişme kadını biz aldık. Bizde olsa nasıl olur? Kılıçla kesme suretiyle olmayacağına göre. Ha idam olur finalinde dedik. Bir dramatik senaryo kurduk. Ve biz bu filmi çektik. Fakat ilk çektiğimiz film. Bunu ikinci defa çektim evet. ben şimdi. Sen de biliyorsun. Evet, evet. E, i̇kinci defa çektim. İlk çektiğimiz filmin kameramanı bir sağ olsun Allah rahmet eylesin. Rahmetli de oldu ama e, arkasından da konuşmak istemiyorum konuşmak zorundayım. Şenar Işık diye bir arkadaşım. Bizim taze negatifleri çalarak yerine kendi bayat negatiflerini koyuyor. Ha arada kazanacağı para belki beş altı yüz lira bir para. Evet. Fakat bizim hayatımızı söndürdü. Bizim o, o devirde e, bütün sermayemizi, şirketimizi yok etti. Sonra bu... ...hikayeden kitaplar bahsetti. İşte Agah Özgüç diye bir sinema yazarı... Evet, ...sinema evet. tarihçisi bir abimiz var. Bunu... ...Öküz Dergisi'nde yayınladı. Öküz Dergisi'nde yayınladıktan sonra da... ...o ilginç hikayelerden işte... E, ...Nazım Hikmet'le olan... ...bilmem Efendime Sövü... ...Aziz Nesin'le olan... ...neyse evet. başka birileriyle olan... E, ...küçük küçük hikayeleri bir kitapta topladı. Bir kitapta topladı ama... E, ...kitap çıktı... Kitap çıktıktan üç gün beş gün sonra gece eve geç de gitmiştim yatıyorum bir telefon çaldı abi dedi biz filan televizyondan arıyoruz evet ee, seninle röportaj yapacağız kardeşim sabahın bu kör saatinde nedir filan diye daha evet. doğum paça şeyimizi de yani yaz mevsim olduğu için ee, şortla filan yatıyoruz. Pantolonu giyeyim gi Peki De gelin dedim. Filan ama herfer kapının önündeymiş. <gülüyor> ya da iyi. Ee, tak tak tak kapı. Shortu pantolon zor çektik geldiler. Abi ne var? Ya abi dedi senin haberin yok mu? Ne var? Abi sen hürriyetin baş sayfasındasın. E ne oldu da baş sayfasına geçtim dedim. Abi dedi Hacı Özküç bir kitap yazmış. Kitabın kitaptaki şey hikayeler, orijinal hikayelerden e. birisi bunu <gülüyor> çok beğenmişler. Ee, sen Hürriyet'in baş sayfasına geçmişsin. Oradan birisi dedi ki abi radikal dedi. ikinci sayfa tam tam sayfa dedi. Allah Allah. Güzel. Ben. Neyse onlarla... işte hikayeyi anlattık. Bilmem böyle bir şişme kadın. Şişme kadınla işte adam şeylerle... 40 yaşına kadar evlenememiş bir adam. İşte kendine... Işte, genel evine gidiyor. Randevu evine gidiyor. Fakat kadınlar buna ilgi göstermiyor. Biraz... E Acemilikten, toyluktan adamın yani bir e, ruhsal o, o şişme bebeği herhalde tutkuyla bağlanıyor değil mi? Aslında ruhsal, dramatik evet. olan o. Yani sanki canlı biriymiş gibi tutkuyla Kadınlarla bağlanıyor. Yani namus meselesi yapıyor evet. bunu herhalde. Evet. Kadınlarla ilişki kuramayacak. Kendini Almanya'ya gidiyor. Almanya'da daha iyi kadınlar senden ilgilenir falan diyorlar. Almanya'ya gidiyor. Arka, amcasının oğlu var. Orada orada da kadınlardan bir türlü şeyi uyuşmuyor. Anlaşamıyor. Buna bu bakıyor ki shop'ta birisinde resmi de köydeki beğendiği kıza benziyor. Bir tane şişme kadın alıp geliyor. Fakat köyde bu arkadaşlarıyla oturuyor. Ya yürü işte yemek yiyelim falan veya iki kadeh bir şey atalım veya bir gel tavla oynayalım bilmem ne diyorlar. Bu saat altı oldu muydu? Evli adamlar gibi evine gidiyor. 1 2 3 beş arkadaşları sinir oluyor. Lan bunun evinde ne var diye takip ediyorlar. Bakıyorlar ki evde bir kadın var. Ulan içeri giriyor falan filan. Ses yok. kadın plastik sesi çıkması tabii. Sonra bir bakıyorlar. bunu bu olmuş maylonmuş filan. Kahvede konuşurken çocukları duyuyor. Çocukları gelip gene evin içine giriyorlar. Kadını kaçırıyorlar. Bu bu vatandaşla geliyor silahlanıyor. Bu üç genci öldürmek... Suretiyle namus meselesi, namus yani. meselesi yapıyor. Ya, Karısı gibi benimsemiş. Hatta hakim sorduğunda finali finali öyle bitiyor. O benim bir ton laflar ettikten sonra biliyorsunuz o Kadir İnanır veya Jönler veya Jöndamlar finalde bir ton laf ettikten sonra Tabii. bir şey patlatır. O benim karım da hakim bey diyor. Dramatik bir şey. Evet ilginç. Şimdi e, Mehmet Ezecim seninle yıllar yılı biz e, Koca Musa Paşa halk evinde, Kadıköy Halk Evi'nde de çalıştık. Orada çok da güzel işler yaptık. Şimdi işte ben de tiyatro bölümünün başındaydım. Evet yani Koca Mustafa Paşa'da o zamanlar özel tiyatro da yoktu. Çevre tiyatrosu daha sonra açıldı değil mi? Yuvam tiyatrosu vardı bir ara bir turneler gidip geliyordu oraya. Koca Mustafa Paşa belki de Türkiye'nin en nüfusu yoğun şeyler, ne derler bölgelerinden biri. Şimdi bizim orada olağanüstü bir seyircimiz oldu. Bütün oyunlarımız yıl boyu full oynuyordu. Ve amatör yarı amatör olmasına rağmen biz biletli, biletli şeydi oyunlar oynuyorduk. Müthiş bir seyircimiz vardı yılları yılı. Şimdi ben şuradan başlamak istiyorum. Çünkü en eğlenceli bölümü orası. Şimdi bir halk evi kurmak için tabii ki bir bina lazım. Bir boş bina lazım elbette. Boş bina kimindir? Devletin binasıdır. Bunu nasıl işgal ettin? Şimdi o tarihe göre... ...söyleyeyim belki yasalar değişmiştir... ...şimdi aynı yasalar yürür, yürümez... ...onu bilmiyorum... ...için incelemek lazım... ...şimdi o devre göre işgal kanunu... ...kanunu şöyleydi... ...bir yeri 32 gün... ...pardon 62 gün... Evet. ...işgal edip oraya düzenli... ...şekilde işte... ...mektup, resmi evrak... ...filan gelip giderse... ...sen de bunu 62 gün ben bu binada oturuyorum... ...diye evet. ispat edersen... Ee, o bina en azından kiracı olarak sana ait oluyordu. Ee, hayatta milli emlakın filansa sen o binayı istediğin kadar uzun süre kullanabiliyordun. Bizde bir eski terk edilmiş vergi dairesi vardı. Evet. Belki de vergi dairesinin deposuydu onu da evet, bak, olarak Kağıt doluydu için Koca Mustafa Paşa Halk Evi'ni kurarken ben daha önce Kadıköy Halk Evi Başkanlığı yaptım. Daha önce de evin önünde müdürlük yapmıştım. Şimdi üç tane halk evi başkanlığı yapınca artık biz bende ıı, ıı, ıı, tabii o halk evleri bir kültür merkezi niteliğindeydi. Tabii. Sen de biliyorsun çalıştım ee, tiyatrosuyla, müzik koluyla, folklor koluyla muazzamdı, muazzam. Diye, muazzam ee, diye. Efendime söyleyeyim daha bir tür el sanatları bin, bir ton kültürel çalışmaları vardı. Biz de sinemaya ve tiyatroya yatkın olduğumuz için hep bizim gittiğimiz yerin sinema ve tiyatro kolları, hatta folklor kolları, onlara bağlı olarak müzik kolları falan gelişmiş oluyordu. Ben orada Koca Mustafa Paşa Halkıev'in o binayı işgal etmekten çok, sizlerin oraya intikal etmesinden sonra çok büyük bir tiyatro olayının, ee, çok aradığım insanların arasına düşmüş olmanın verdiği bir sevinç vardır. Onu da sana şimdi burada söylemek istiyorum. Ee, çok idealimdeki tiyatrolar yapıldı. Japon balıkçıları galiba öyle tahmin ediyorum. Evet, evet, Japon, balıkçılar. Japon balıkçıları diye bir oyun ve de oyunun da işgal, bizim işgal gibi bir ton e, macerası, aşaması, var. macerası var. Bu, e, bu, e, Sevgili dinleyiciler Mehmet için sözü ettiği oyun Volkang Veyroh'un ee, bir radyo oyunuydu bu. Ee, Almanya'da verilen dünya çapında bir ödülü kazanmış bir oyundu. Ee, savaşta gözlerini kaybedenler derneği veriyordu bu oyunu, ödülünü. Ee, bu oyunu ben sahneye uyguladım. Ve 32 oyuncumuzla beraber bunu sahneledik. Ee, Mehmet Eczi ondan söz ediyor. Evet dinliyoruz. Bu oyunu sahneledik hatta bir bir ton başka oyunlar 70 kişinin ikinci kovuşlar bilmem neler falan filan oyunlarını çalışmaları bilmem ne. Şimdi bu işte halk evlerinde oradan da şey ediyorum. Mesela senin gibi çok değerli bir arkadaşım daha var. Kadıköy Halk Evi Tiyatro kolundan Uğur Yücel denen bir arkadaşımızın bizim halk evinin yani benim başkanlığını yaptığım bir halk evinin tiyatro okulundan yürüyüp gitmesi ee, ne bileyim senin gibi işte şimdi devlet tiyatrolarında Uğur Yücel gibi... bizim sinemadan, tiyatrodan bildiğimiz Uğur Yücel değil mi? Evet o evet, evet o Uğur Yücel'le başlıyor. Ee, ve senin gibi başarılı arkadaşların bizim gönüllü çalıştığımız teşkilatlardan yetişmesi benim her zaman başka oyunç kaynağımız yok. İşte para pul yapamadık bu işlerden diyorum. Daima paralar... Evet, evet. Hayda para pul da yapsak gene ya sinema yapacağız ya da gidip bir tiyatro oyunu yapacağız. Tabii. Başka bir şey yapacağımız yok. Evet ama çok güzel yıllardı hakikaten o yıllar. Yani ama karar verdim bu arada Mehmet Hoca gibi bir evde ben almak istiyorum yani. Bu bir şey <gülüyor> i̇nşallah, inşallah, inşallah. Yani e, e, çok heyecanlı günlerdi ve e, bütün arkadaşlarımız o genç arkadaşlarımız yani canla başla çalışırlardı, büyük bir şevkle çalışırlardı Öyle. ve seyirci de bize asla ve asla yalnız bırakmadı. Defalarca biletli oynadığımız yani halk evine gelir olsun diye biletli oynadığımız oyunlar da bir tek koltuk boş kalmadı şimdiye kadar. Şimdi gene sinemaya dönelim. Var. Yeni projelerden istersen dinleyicilerimize e, söz edelim. Şimdi biz e, hep bu hızlı tempo zamanında sinemanın e, ben e, herkes e, evet herkes hani o, okulda bu inek şablon vardı inekleme dediğimiz bizim e, ben de senaryo konusunda inekledim yani resmen. 120-125 ay yakın bir senaryo yazmışız ama şey yani böyle e, kalıpları kurmuşum bazısı öyle duruyor ki hemen oturduğum zaman bir şey halledebilirim böyle sen 125 bin çekebilecek adam mısın kardeşim niye 125 tane yazıyor yazdık yani ha bunların içinde ya boşa gitmez bu güzel bir şey bunların içinde bir de şey e, böyle kafamda idealimle ilgili e, şu filmi de ben yapmalıyım falan diye hikayelerini hatta yazarından satın aldığım şeyler var. Bunların arasında Yılmaz Güney'in e, sinema hayatını anlatan, yani, yani sinemaya geliş, sinemada yaptıkları ve neden sinema yaptığı ve sinema olsaydı nereye giderdiğinin, ee, ...hikayesini anlatan çok bir güzel, film. Çok güzel. Ee, biz bunu Aga Hüzgüç'un kitabıdır gene Aga Hüzgüç yazmıştır. Aga Hüzgüç Yılmaz Güney'in e, zaten kitabın adı arkadaşım Yılmaz Güney. Evet evet evet. evet. Ben bu kitabın e, yayın haklarını o zaman bilmiyorum yasalar şimdi değişti mi sonsuza kadar film yapabilmek ve şey edebilmek şey kaydıyla satın aldık. ve oldu geçerli dedi. Onu bilemiyorum ama e, hala onu çekmek istiyorum. E, i̇şte bu şimdi bu şişme kadını yeniden çektik. Sana da demin söylediğim gibi bu şişme kadının e, diyorum e, şeyde internette 20 bin sayfaya açtı. Almanya'dan talep var, Fransa'dan talep var. Efendime söyleyeyim Hollanda'dan talep Bilmiyorum, var. Evet baktım baktım e, ben onlara. Evet. Bu taleplerin dışında ZDF istiyor. Efendime söyleyeyim bir defa o kitapta çıktıktan sonra ben beş tane ana habere çıktım. Yani o röportajın başlangıcını anlattık. Gerisini evet, getirmedik. Evet, evet. Beş tane ana habere çıktım. Türkiye'de beş Show TV bilmem Kanal 1 vardı. Star TV Beş ana habere çıktıktan sonra iki yabancı kanalda onlarda da ana habere çıktım. Yani bu bu benim başarım değil. Hikayenin başarısı. Biz hikayeyi getirdik. Buraya getirdik. Şimdi kopya basabilme aşamasına getirmenin mücadelesini veriyorum. O da pahalı Mon bir iş değil mi? Montajını yaptım. Şu anda ince montajı hatta ince montajına e, şey olursa Metin Erksan'ın e, revizyona bir el atmasını e, rica ettik. E, galiba bir el, at el atacak. E, bizim tarihi bir Abimiz var Yılmaz Atadeniz, o da ince, yani ince montaja bakacak. Mehmet Dinler zaten e, benim yanımda. Yani bu üç Türk sinemasının büyük emektarlarıyla tabii, tabii, birlikte tabii. hareket ediyorum. Muazzam bir kadro. Ee, i̇nşallah hedefini o, kopya basabilme aşamasına getireceğiz. Gene kopya basmamız büyük para istiyor. Yani dijitalden e, şeyi aktarma şeyimiz. Zaten birincisinde battık. İnşallah ikincisinde de batmayız. Şimdi e, bir yerden, işte devletten mi olur Bilmem Özel bir sponsordan mı olur? Ne olursa peşindeyiz. Araştırıyoruz, araştırıyoruz. E, İngilizce, Fransızca, Almanca çevirileri Atlesi. yapıldı. Hı hı. Güzel, güzel. E, bu filmi bir hedefini ulaştırayım diyorum. Bu filme hedefini ulaştıktan sonra Yılmaz Güney'in meselesi var. Bir de bu Rusya'dan gelen Natasha'ların çok ilginç komedi tarzında bir e, geliştirdiğim son bir hikaye var. Çünkü o Natasha'lar Karadeniz bölgesinde çok e, Karadeniz evi yıkmışlardır. Karadeniz, Karadeniz yuvası yıkmışlardır. Ve çok ilginç komik hikayeleri vardır. E, Karadeniz'den, Karadeniz'e gelen o kadınlar e, işte böyle iki tırla filan girerler. İşte bir koyun karşılığı ilişki iştefendim iki koyun karşılığı ilişki otur tekrar giderken ağzına kadar koyun ve keçi doludur ee, ve de kasaları para doludur Aslında ülkenin e, ...parasının kaçırılmasının da bir başka yoludur yani. Tabii, tabii, tabii. Türkiye'den paranın kaçmasının başka yolu ve Karadeniz'de bir ton yuvanın yıkılmasıyla ilgili şeyler de var. Sadece o da değil. Şimdi ben mesela geçen bir film için, gene bu hapishane filmlerinde meşhur oldum ya... ...ben bir de öyle bir şey, Tatar Ramazan'daki Gardiyan zihni önerdiğim için. Ee, Tunceli'ne gene bir hapishane filmi çekmek üzere gittik. Oyun, oyuncuyum yani oynuyoruz orada... Otelin karşısında bir tane şey var. Aa, i̇çeriye baktım ki Ukraynalı kızlar bilmem şeyli kızlar. Yani bizim ülkemizi en ufak kazasına kadar Tunceli'nin Perteği'ne kadar Elazığ'ın e, Harput'una kadar işgal etmişler. Efendim e, çok teşekkür ediyorum Mehmet Edici arkadaşıma. Teşekkür ederim ben teşekkür Mehmet Teşekkür ederim. Bir Sanat ve Sanatçılar programı daha sonuna geldik. Bu haftaki konuğumuz sinema dünyasından Mehmet Ezici ydi. Haftaya buluşmak üzere, hoşçakalın. Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz